bir daha farzı kendin. Bu kaleme geldiği zaman her takdir. bununla bahsediyor. da takdir yolu iler yani iftih talep, takdir muhayyer kılma serbest bırakma bu şekilde tarif ediyor. Hemen arkada yani dersin hemen devamında wala aluna gayra'l karahe hurmeti hukmi diyecek. Yani Şafii'lerin bu kısmına göre hüküm söylemiş olduğumuz biraz önce okumuş olduğumuz Beş şeyden ibarettir. Bu tarife göre, onun dışında kalan dün bizim Hanefilerin, Hanefi usulcülerin hükmü tarifine göre geride kalan hükmü teklifinin dünyevi olan kısımları vardır. Yani neydi onlar? Sıhhat esat fuddan, inıkat, nefaz ademi nefaz, lüzum ademi lüzum. Bir, bir de hükmü vak'i dediğimiz, rübiyyet, illiyet, sebebiyet, maniiyet, şartiyet dediğimiz o beş tane vak'i olan hükmü de bu tarif itibarıyla hükmün içerisine almamışlardır. Yani şabilerin bu kısmı hükmü bu şekilde tarif edince bizim geride söylediğimiz bu iki bölüm bu tarifin içerisine girmemiştir. Nitekim hemen arkada da şöyle söylediği odur. Yani şafiiler ki bu kısım şafiiler, hükmü bu şekilde tarif eden şafiiler vücud, nebib, ibaha kerahat, hormetten başkasını ne saymıyorlar? Hükümden saymıyorlar. Hüküm derken şer'i hükümden saymıyorlar. Akli hükümdür diyorlar. Buna biraz sonra gireceğiz. Orada gireceğiz buna. Şimdi buradaki Tarihte geçen iki kelime üzerinde özellikle duralım. Birisi iktiza, birisi de tahyir kelimeleri. İktiza kelimesiyle biraz sonra söyleyecek olduğumuz vücud nedip, kerahat ve tahrim, kerahat ve hürmet buradaki ifadesiyle, iktiza ile bu dört şeyi anlatıyor, tahyir ile de neyi anlatıyor? İbahayı anlatıyor. Çünkü iktiza ne demektir? Talep demektir. Talep ise iki şekilde olur. Ya fiili ya da terki taleptir. Talep iki şekilde, o iktizanın manası taleptir. Talep iki şekilde olur. Ya fiili, yani ki fiili yapması talep edilir. Veyahut da terki, yani fiili terk etmesi talep edilir. Eğer bu iktiva talep manasında olan iktiza ile mütellezin fiili yapması talep ediliyorsa bu da iki şekilde olur. Birisi o fiili terk etmesi de ne ediliyor şeklinde olur ki buna vucuk denir. Aslında şabilere göre ne denir? İcat denir buna. Ne kadar burada vucuk diyorsa da onun üzerinde bugün konuşacağız. Ama biz burada şöyle değil edelim. Buradan vucuk çıkar. Eğer fiili talep yani Mevla Teala bir fiili biz mükelleflerden talep ediyor, hem de ne diyor bize? Terkinden de bizi men etmiyor. Yaparsınız, yaparsanız iyi olur ama terk ederseniz de size bir sorumluluk yok. Bunun adı Nedim'dir. Dolayısıyla talebin fiili talep kısmından ne çıkmış oldu? Mucuk ile Nedim çıkmış oldu. İktiza taleptir diyoruz. Bak vücuk ve netbi şimdi çıkardık. iki tane hükmü çıkardık ortaya. Bir de ne vardı? Tahrim, buradaki ifadesiyle hürmet ve kerahat var. O neyle alakalı? Gene iktiza ile, taleple alakalı. Ama burada Mevla bize neyi talep ediyor? Fiili terk etmemizi talep ediyor. Terkül fiil talep ediyormuş Eğer fiili terk etmemiz bizden talep ediyor. Yapmamız da yasaklanıyorsa hurmetdir bu. Eğer yapmamız fiili terk bizden talep ediyor, ediliyor. Ama yapmamız yasaklanmıyorsa bunun adı kerahattır. Diğer takdir dediğimizde takdir ne demek? İbahatül fi'li ve terk ister yap, ister yapma. Bunun adı da nedir? İbaha. İbaha ile negib arasındaki fark ne oldu? İbaha daha fiili yapma ile terk etme arasında tesavih vardır Nedip'te ise fiili yapma ile terk etme arasında tesavih yok yapma tarafı tercih edilendir ona Nedip diyor dolayısıyla buradaki iftizadan biraz sonra söyleyecek olduğumuz dört şey ibahadan da biraz sonra söyleyecek olduğumuz bir şey çıkar yani toplam olarak beş şey çıkar Şahıplerin bu kısmına göre hüküm denildiği zamanda bu beş şey kastedilir. Hüküm denilince bu beş şey kastedilir. Ne kastedilmez? İşte dünkü defte bizim hükmü teklifinin dünyevi kısmıyla ilgili olan sahat hesap ustan ingetat nefat ademi nefat lüzum ademi lüzum buraya girmez. Şafilere. Hem de ne girmez? Bizim vaki hüküm demiş olduğumuz ruhniyet, iyiyet, şafiyet, sebebiyet, maniiyet ne olmaz? Bunlara göre hüküm dendiği zaman da şer'i hükümdür maksat. Şer'i hüküm ifadesinin altına girmez bunlar. Onun için diyor ki, وَلَا Aduna, Şafiilerin bu kısmı, hepsi değil çünkü iki görüş daha vereceğiz biraz sonra. Şafilerin bu kısmı yani Şafilerden hükmü bu şekilde tarif edenler, gayr-el mucubi, ve nedbi, ve ibahti, ve hükmü, ve kahati, ve hurmeti bu beş şeyin dışında olanları saymıyorlar dışındakileri demin söylediğim teklifi hükmün dünyevi kısmı ile hükümler bunların dışındakileri saymıyorlar neden saymıyorlar? Minel hükmü sayıyor. Hüküm deyince bunlar hüküm değil midir? Yani sahat, u'ikat hüküm değil mi bunlar? Elbette hüküm. Ama şer'i hüküm değil bunlara göre. Onun için İcmiri de diyor ki minel hukmi ifadesinde minel hukmi şer'i şer'i hükümden saymıyorlar bunları. Yani tarihi sadedinde olduğumuz şer'i hükümden değildir bunlar diyorlar. Peki ne diyorlar? لَنْ جَعَلُوهَا مِنَ الْاَحْكَامِ akli hükümdür diyor bunlar. Halbuki biz onları şer'li hükümden saymıştık. Peki onlar teklifi hükmün ikinci kısmı olan sahab ile başlayıp ademun nefaza, ademun lüzuma kadar giden ve vakti hüküm dediğimiz rukniyet ile başlayıp maneviyete kadar devam eden o beş şeyi ne yapıyorlar? Hepsini ne yapıyorlar? Akli hüküm diyorlar. Neden? Neden akli hüküm diyorlar? Çünkü yine Diyorlar ki sıhhat nedir? Sıhhat şundan ibare. Kulun teklif olunduğu fiili şeriatta o fiil ne şekilde yapılması gerekiyor beyan edilmiş o beyana göre yapılmasıdır sıhhat. Zaten siz bir olduğunuz o fiili ne yapacaksınız? O şekilde yaparsanız kabul olacak. Yapmasanız kabul olmayacak. Öyleyse oradaki sıhhatı ayrı bir hüküm olarak değil ya akli olarak düşünün. Şer'i hüküm odur demeyin. Biraz daha açıyorum şimdi. Vel fesadı fesat nedir? Yani fiilin kulun yerine getirdiği fiilin şeriatta fariz olduğu şekliyle değil de o şekle aykırı olarak onu yapmakta fesatlık. <gülüyor> Ve dahirunna huma mimma akli. Açıktır ki bunlar neyle olur? Akıl ile olur. Onun için biz bunlara hükmü şer'i değil, hükmü akli diyoruz diyorlar. Kekel şahsı musalliyen erfar <gülüyor> kenne salati. Bir kişinin namaz kılan namazı terk eden olduğunu nasıl ki anlıyorsanız, bunlar da öyledir Biraz daha genişletiyorum onu da ifade edelim. Ve idalen Şimdi sıhhat bu vermiş olduğu mana itibarıyla şer'i ahkamdan olmayınca lem <gülüyor> yekun iqadul be'inhi ha Beyin in'ikadı, hani bir teklifi hükmün ikinci kısmından saydığımız o in'ikad, o da diyor ne olur? O da ondan olur eyvan, yine ahli olur. Neden? لَنَّ مَانَا اِنْعِقَادِهِ سُحْحَةُ Bir ahdin mun'akit olmasının manası gerçekte neye gidecektir? neye gidecektir? Suhata gidecektir. Çünkü biz beyin in'ikad şartlarını saydıktan sonra neyi saymıştık? Suhat şartlarını saymıştık, değil mi? Bu yorum ile icmirin hepsini nereye gönderiyor? Bunları sıhhatun tahtına gönderiyor. Dolayısıyla fakat akli olduğu gibi veya fesad'ın tahtına gönderiyor. İnikat ademü inikat putlan diyoruz ona. Onu gene o fesad'ın tahtına gönderiyor. Keza manana padi sıhhatihi ala vetin yeterset valehi eser bir akit nafidir dediğimiz zamanlar ne demek? Mülkiyet ifade ediyor eşer diyor. O bu demektir. Bu olmazsa Adem'in nefaz olur. Yine sahata döner bunların hepsi. Ve bu tanıhı ibaratü ana demekin kitabit. Vel kullu binel ahkamil ahliyyye. Netice itibariyle demek istediğim bu. Bunların hepsi nedir? Akli hükümlerden. Ve kezel hal ile ahirhin gidiyor. Orada bir bölüm var. Onu daha sonra okuyacağız. Ancak burada şunu ifade etmemiz gerekiyor. Biz kısaca değinmiştik. Bugün ibare olarak da aktarmak istiyorum Hani biz diyoruz ya, Şafiiler ki bugünkü dersimizde de Şafiilerin bir kısmı, hüküm nedir diyorlar? Hıtabullah'tır diyorlar. İlahi ama kitabullah diyorlar. Allah'ın kitabı. Eğer siz Allah'ın kitabıdır derseniz, Hanevi usulcülerin dediği gibi maasebete bi hıtabillahi demezseniz, çünkü biz ne demiştik dün? Hükür nedir? Mahsebete bir hıta bilahi. Allah'ın hıtabıyla sabit olan. Sabit olan derseniz, kula göre tarih yapmış olursunuz ki ne çıkar oradan? Vücud ne diyebilir? İbahayla çıkar. Daha doğrusu vücud ve hürmet çıkar. Diğerleri zaten aynıdır, mastardır onlar, şöyle diyorlar. Ama şöyle söylediği gibi, bugünkü dersimizde olduğu gibi, Allah'ın hıtabıdır derseniz, Allah'ın hıtabıdır derseniz, o zaman orada vücuttan değil Allah'ın vacip kılmasından bahsetmeniz lazım haramdan değil Allah'ın haram etmesinden bahsetmemiz lazım yani şafiyle o hükmün hıtabın hangi tarafına bakıyorlar amir tarafına bakıyorlar amir ki Allah'tır eğer hükmün tarifinde hıtabullah derseniz hüküm Allah'ın kitabıdır derseniz mevla tarafına bakarsınız yani faiz tarafına bakarsınız Nefhul tarafına bakmazsınız. fail tarafına bakınca da vücup değil, icat demeniz gerekir. Vacip kılan, gerekli kılan. Hormet değil. Ne demeniz gerekir? Tahrim demeniz gerekir. Haram eden demeniz gerekir. Ancak İzmir'in dünkü e, dersimizin aslında bir bölümünde bu konuyu alıyor. Fakat bu mesele, bugünkü dersin burasıyla alakalı olduğu için... Orayı bugüne bırakmıştım. Eğer varsa İcmiri bakınız 32. sahifede eli bulalım da öyle okuyalım onu. 34. sayfada almışım. Evet. Buraya gittim El-Hukmüllecihu emrun diyor orada. Hemen üçüncü satırda göreceksiniz onu. Sonunda ve sadece en hükmünleji huwa kitabullah taala emrun lahu bi janibi Mevla taala'nın hükmü Şafilere göre neydi? Kitabullah'tı. Kitabullah nedir? Emrun emirdir. Nasıl bir emir? Lahu taallukun bi janibi. Hem fail hem mef'ulat taalluku olan bir emir. Yani kitabı telkihul kelam mahvil gayr diyor. Çünkü kelam nedir? hitabı başkasına yöneltmedir. Lugatta bu böyle. Istılahta ise ma'ya kav bihi et tahatubu. konuşma kenarisiyle vakı olan o da ne diyor? Kelamdır. Feyl otu gramimin hujami'l fa'il. Eğer hitabullah'tan hani emrün lehu taallukum biyanibein dedik ya. O iki canipten faiz tarafını alacak olursanız yuqaluhu el icad. Ki şafiyle onu alıyorlar. Çünkü ne diyorlar? Hıtabullah dedikleri zamanda ilk akla gelen nedir? Allah'ın hıtabıdır hüküm dedikleri zamanda amir olan Mevla akla geliyor. O tarafı alırsanız diyor, o zaman söylemeniz gereken nedir? İcabtır. Onun için şafiî kitaplarına bakarsanız, hüküm nedir diye tarifini yaptıktan sonra vücut ifadesini kullanmazlar. İcabt ifadesini kullanır. Hormette de hurmet ifadesini kullanmazlar. Tahrim ifadesini kullanırlar. Ve in otubremin hucani'l mekul ve o eğer mef'ul tarafı alınacak olursa ki o mükellefin fiilidir. O zaman fiil nedir? Namaz mesela. Fiil nedir mükellefin oruç mesela. Namaz için icat tabiri kullanılmaz. Vacip kılmadığı. Çünkü namaz nedir? Vacip kılınandır. Onun için vücup ifadesi o zaman kullanılabilir. Şimdi İzmir'i bu tavsili neden yapıyor? Hanefius'un kitaplarında okumuş olduğumuz miratta da öyle olmak üzere şafiilerin tarifi anlatılırken tahrimden ve icaptan değil hep bucuk veyahut da format tabiri kullanılır. Halbuki madem ki şafiilere göre tarif yapıyorsunuz o zaman burada Molla Hüsrev'in de yaptığı gibi وَلَا يَجْعَلُونَ غَيْرَ الْوَجُوبُّ diyor. Kim? Şafii'yle vücuddan başkasını kılmıyor diyor. Halbuki gayret, gayret, icat demesi lazım. İşte İzmir'i neden diyor Hanefi usulcüler, tahrim veyahut da icat demeleri gerekirken vücud ve hurmet ifadesini kullanıyorlar. Mullah de kullandığı gibi. Çünkü Hıtabullah'ın iki tarafı var. Dolayısıyla bu iki tarafından Mevla tarafına baktığımız zaman Hıtabullah'ta icat olacaktır hüküm. Mücellidin dili tarafından baktığımız zaman da ne olacaktır? Vucub olacaktır veya hürmet olacaktır. Dolayısıyla her ikisi de sıpatullah'tan çıkmıyor mu bunlar? çık çıkıyor. Dolayısıyla burada icabı da kullansa, vücubu da kullansa pek de fark etmez. İtibar farkı vardır. Hakikatta bunlar nedir demek istiyoruz? Biri birdir demek istiyor. Yani mollah-u icat ve tahrimi kullanmamasının makul izahını yapıyor. Ha. Peki. Ve bağduhum şafilerin başka bir kısmı da hükmü zaten ziyade etmiştir. Nerede bir tarihi. Hükmün tarihinde ziyade etmiştir. Ney? Kayda ebil vab'i. Ebil vab ziyade etmişlerdir. Yani bir önceki yaptığımız tarife neyi eklemişler? Evil Vab'i'yi eklemişler. Ne demişler? Nedir hüküm bu ikinci şafi grubunun tarifine göre? Hıtabı Allahi Teala el-Mutealliku bi'a faalil mükellefine bil-ihtidaiye bil-tahhir evil vab'i. Oraya evil vab'i kaydını koymuşlardır. Evil vab'i kaygını koyunca ne olmuştur? Ve edrecel <gülüyor> hıtabel vab'iyye. Vab'i olan hıtabı da hükmün tarihi altına sokmuşlardır herklerinden yapmışlardır. Çünkü vabı ne demektir? Vabı demek bir şeyi diğer bir şeyle alakalandırma, irtibatlandırma demektir. Biz dünkü dersimizde de vab'i olan hükümleri okurken rukniyet, şafiyyet, illiyet, sebebiyet, maniiyet hep ne yapmıştık? Teklifi olan hükümle ilişkilendirmiştik onları değil mi? Yani bu vakti olan hükümlerin rukniyetten maniyete kadar öncelikle niye taalluku var demiştik? Teklifi olan hükme taalluku var. Bu taalluk sebep olma şeklinde taalluk olabilir. Bu taalluk şart olma şeklinde taalluk olabilir. Manih olma şeklinde taalluk olabilir. İmmet olma şeklinde taalluk olabilir. Rüküm olma şeklinde taalluk olabilir diyerekten beş tane vakti hükmü zaten bir milormaya koymuştuk öyle değil mi? Dolayısıyla bu tarife evin vapti kaydını koyarsak vazu da bir şey diğer bir şeyle irtibatlandırma, alakalandırma, onu ona taalluk ettirmedir dersek o taallukun vechinden beş tane ne çıkar? Vapti hüküm ortaya çıkar. Dolayısıyla bu kaydı koyarak Şafii'lerin bazıları vapti hükmü de bu şühh hükmünden yapmışlardır? Bu şekilde hükmün tarifinin altından Hek yapmışlardır. Fe innehu fakat Fe fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat hükmün fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, fakat önce, ancak tarihte bir kelime üzerinde genelleme yapmışlar. Bu şimdiki okuyacak olduğumuz şafii grubunun yapmış olduğu tarih nedir? Gene hüküm nedir? Hıtabullahi, Allah'ın hıtabıdır. Öyle hıtap ki اَلْمُتَعَلِقِ بِعَفَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْتِزَاءَ اَوِيْتْ تَحْرِيرِ Aynen tarih budur. Ancak buradaki iptiza, saraheten iptiza olacağı gibi Zınni olan iktizadır da diyerek iktizayı genellemişler, bu genelleme ile birlikte ne yapmışlardır? Vat'i olan hükümleri tarifin içerisine sokmuşlardır. Evvela onu bir okuyalım, peki bu genelleme ile vat'i olan hükümler hükmün tarifi altına, bu şekilde tarifi altına girer mi girmez mi o konu üzerinde? Ayrıca konuşalım. Önce söylediklerini bir söyleyelim. وَبَعْضُهُمْ كَعَلَ الْإِبْتِظَاءَ Bazıları da tarihteki iftiza kelimesini kılmışlardır. اَعَذْنَ Kapsayan kılmışlardır. Neyi? مِنَ ve وَا الظُنْمِيِّ Demesi Yani tarihten daha genel yapmışlardır. Ne demektir tarihten daha genel yapma? Hem sarihi kapsar, hem de zınni olan iftizayı kapsar demişlerdir. Dolayısıyla فَاَدْرَجَهُ O hükmü tarife sokmuşlardır bi'hadel-i itibar. Bu itibarla vakti olan hükmü tarihe sokmuşlardır. Şimdi Şabilerden üç görüş okuduk. Üçünü özetleyen ve hatta bizim dünkü Hanifilerin hüküm tarihini de özete katan birbirinin bir ibaresi var. Onu okuyacağım. Ancak bu zınni olan ittiza ne demektir? Onu evvela bir anlatalım. Anlatalım ki o hükümden başlayıp maniiyete kadar devam eden vakti hükümlerin nasıl hükmün kapsamına girdiğini anlamış olalım. Hemen 33. sahifenin ortasından biraz aşağıda İçbiri diyor ki Kale el muradı bil iktifa, satırın sonudur. Ve takhir, o takhiri de soktu buraya ama takhir tokmaya gerek yok. İktifa bile yeterli. A'amu minassarihi ve zunni Orada ''Sarih ve olmayı kapsar diyor. Dolayısıyla ''Ve kıtâbul vâbi'' ''Vâbi hüküm de min kabili zınni'' ''Zınni'' olan iktiza kabilindendir. Ha demek ki biz normal birinci yapmış olduğumuz tarihteki üçüncü görüşü, üçüncü görüşü olan yani üçüncü grubu teşkil eden kişiler aynı tarifi yapıyorlar fakat iktizayı ne yapıyorlar? Gene diyorlar. ''Sarih olur? Zınni de olur.'' diyorlar. Peki zınni deyince ne olur diyor? o zaman vakti olan hükümler tarife girmiş olur. Niye? Bakınız anlatıyorum. İz manâ sebebiniyetü dülûk. Güneşin ceval vaktinde, yani tepe noktasından batıya doğru meyletmeye başladığı anda öğle namazının vakti girer. O vaktin girmesiyle vakit ne olur? Namazın sebebi olur. Namazın vücubunun sebebi olur. İşte o dülûkun, yani namazın tepe, güneşin tepe noktasından Batıya doğru meylinin başlamasıyla öğle namazının vücub vücubuna sebep olan o vakit dülük olur. Onun onun sebep olması, sebebi vakit gülük. O dülükün sebep olması nedir? Ya vücubu salati inde wa'id el Güneş doğduğunda namazın vakit olur. Ama vücubu muvafakat vakit içerisinde yayılıyor. O ayrı bir şey. Ha demek ki vaktin Vakit nedir? Namaza sebeptir. Vaktin namaza sebep olması demek o vakit esnasında namazın vacip olması demektir. Öyleyse siz namaz vaciptir diyorsanız bu teklifi hüküm. Namazın vücumu neydi zaten? Teklifi hüküm. Şafilere göre de hüküm. Hepsine göre hem de biz hanefi usulcilere göre de hüküm. O teklifi hüküm. Diyor ki Burada bu teklifi hükmün, zınnında ne de tahakkuk ediyor? Vaktin namaza, şedef olması da zınnen ne oluyor? Tahakkuk ediyor. Yani iktiza kelimesi onu gerektiriyor. Bak iktiza talep değil miydi? Sizden ne talep ediliyor? Şiir, namaz dinli verdiğimiz misale göre talep ediliyor. O zaman namaz nedir? Vaciptir. Hem de terki caiz olmamakla birlikte. Herkime ne birlikte? Orada o zaman vücut tahakkuk etti. Bu nedir bu vücubun tahakkuku? İbtidâ-i Ama bununla birlikte, bununla birlikte, Çok mesela var. öğle namazının sizin cimbetinize vacip olarak intikam edebilmesi için vaktini bilmesi lazım. Öyle değil mi? Ha, O vaktin de orada yani namaza sebep olması da, olmasını da hani eee bu ayet-i kerimede ne var? Namazın bize fark kılınması. Yani vücud dediğimiz o mana tabuk etti mi? Etti. Bunu sarahaten ifade etti bu ayet-i Yani salahaten gerektirdi. İktiza burada sarahaten var. Ama bunun da ne de gerekli bize? Onun sebep olduğu da gerek. Dolayısıyla yani bu söz onu da, bu kitap onu da gerektirdi. O zaman demek ki bu gerektirme nasıl bir gerektirmedir diyor. Zınni bir gerektirmedir. Çünkü ayetin sevkinde maksat nedir? Namazın fazliyetini vurgulamaktır. Bununla beraber zınnen ayet neyi de gerektirdi? Vaktin namaza sebep olduğunu da gerektirdi. İşte diyorlar ki şafilerin bir kısmı, bu tarif aynı şekliyle kalsın. Yani biz diyelim ki birinci tarifi yapanlar gibi hüküm nedir? Kitabullah'i el-mutallak bi afal-mükellefin bir <gülüyor> ittiba-i takdir. Ebil vapt demeye gerek yok. Ya ittibayı genelleştirirseniz, ittibayı tarihi, ittibayı zımni zaten ne olur zaten vapti olan hükümler tarifin içerisine girer. Şimdi Şazilerin üç tane görüş naklettik, üç görüşü hem de Hanefilerin dünkü derste anlatmış olduğumuz görüşlerini cemedip, toparlayan, hulasa, özet eden İzmiri'nin bir ibaresinde okuyalım. Bugünkü dersi bununla kapatmak istiyorum. Çünkü ondan sonra tam mantığa giriyor. İnşallah bayram tatilinden sonra ona girelim. <gülüyor> <gülüyor> tam bir mantığa girecek orada, tamamen fiyatlara girecek. Onu inşallah bayramdan sonraya bırakacağım. Şimdi 35. faizde de İzmir'in hemen yukarıda 6. 7. satırda va'lem diye bir ifadeci var. Orada dediğimiz dünkü de, bugünkü derşide özetleyici olması itibariyle okuyup hakikaten konunun bütünlüğünü kavrayıp bırakalım onu inşallah. Va'lem Ennehum usulcüler ihtelekû fî gayrîl vücûd vannetdi vel vel Bu beş tanesinin dışındakilerde iftihaz ettiler. Bu beş, beş tanesinde ittifak var. Yani Şafiilerin üç grubu da dün derste Hanefilerin yapmış olduğumuz hüküm tarifi itibarıyla da ne çıkıyordu? Hücud nedir? İttifaha, kerahat, furnet. Bu beş tanesinde ne var? İttifak var. Şimdi bu beş tanenin <gülüyor> gayrında iftilaf var. O gayr nedir? Gayrı beyan ediyor. Minel ahkamil meskura <gülüyor> ciddedilen mişhallerdir. Ciddedilen mişhaller nedir? Şey, hükümlerdir. Zikredilen hükümler ne? Bu da hükümleri beyan. ediyor. kişi de beyan yedi Ta oraya kadar. Yani bizim Ondan sonra rukniyet, çarfiye, illiyet, sebebiyet, maniyyet demiş olduğumuz bu kısım hükümlerden evveldir aslında. Şerdiği hüküm müdür bunlar? Akli midir nedir bunlar? Bu hususta iflahı var. Hangi hususta fiyemme hamine l'ahkamı şerriyetin teklifiyyeti evine Bunlar şerri hükmün teknifi kısmından mıdırlar? Hepsi bir kısmı bir kısmına vatiy kısmından mıdır? Bu hususta iflahı vardır. Şafilerin bir kısmı ne yapıyor? Akli yapıyordu mesela. Hepsi. Şimdi o iflahı giriyor. Emine l'ahkamı l'akliyeti yoksa akli hükümlerden mi? Bu hususta iflahı vardır. Feşarih Şarih yani husre, teala galaha kullaha Aslında bu hoş olmadı. Hepsini şer'i olan ahkamı teklifi yeden değil, rukniyeten itibaren mani kadar olanı vâbî hüküm saymıştır. Yani tahlif yaptı diyelim ha. Yoksa onu demek istiyor gene. Ne yaptı diyelim tahlif yaptı. Teklifi hükmüne attı, vâbî olarak da galip kılarak hepsine birden teklifi hüküm dedi. Aslında sıhhattan adem-ül lüzuma kadar olan teklifi, rukniyetten maneviyete kadar olanın içeri neydi? Vavriydi. Ve tereke tarifin mezkur ve cibletmiş olduğu tarifte Molla husrev terk ettiğini kaydet iktiza evi takyir. Molla husrevin dünkü okumuş olduğumuz tarifinde iktiza ve takyir kaydını terk etmesinin sebebi de ne idi? eğer iftiza ve takhiri zikretseydi, şafiilerin yaptığı gibi o zaman bu beş tanesinin dışındakine şer'i hüküm değildir, akli hükümdür demesi gerekecekti. Terk etmesinin sebebi Allah-u tarihinde iftiza ve takhir kaygını bu Ondan dolayı terk etmiştir. Ve <gülüyor> bazı şafiiyyeti ceal-i hanbine l Bazı şafiiler, sıhhattan ta maniiyyete kadar Olan bütününe ne diyorlar? Akliyim diyorlar. Bir birinci görüş oydum. Bugünkü giderse başladığımızda ilk görüş oldu. oluyor. Vaktaha o İbnul el de İbnul Hâcî bu görüşü tercih etmiş. Vadekeretin tarihi kaydettiği evet takviyir, <gülüyor> tarihinle ve takviyir kaydını zikretmiş niçin? bir <gülüyor> ceha, sahatten başlayıp maniyyete kadar devam eden bizim kitabımızda onların hepsini. Şer'i hükmün tarifinden çıkarmak için istiza ve takdir kaydını getirmişlerdi. Mütekim bu bazı şafiiler de öyle yaptırıldı, öyle değil mi? Onlar da aynısını yapmışlar. Ve bazı şafiilerden bir kısmı da cealeha minel ahkamu şer'iyeti bu sahattan başlayıp maniiyete kadar devam edeni minel ahkamu şer'iyeti vab'iyeti vab'i olan şer'i hükümlerden saymış ama bunu nasıl yapmış? Ve zaten tarihi bir kayd el vatdi. Tarihte olan kaydını ziyade etmiştir. Yani bazı şafilerin bugün giderse başladığımızda yaptığımız hı, e, hüküm nedir? Kitabullahi el mutadisubiyya falih kellediğin bir ittiba evit tahhir oraya bir ziyade yapmışlar. Evin vatdi demişler ve tapadan sonuna kadar olanı ne yapmışlar? Vatdi hükmün içerisine sokmuşlar. Ve bāmuhum jālha min al-ḥakamet tekni fikreti. Ve وَاَذْرَجِهَا بِالتَارِيْهِ بِتَعْمِنِهِ اِفْتِظَاءُ مِنَ اصْفَرِيْهِ وَظُنِّيْهِ E bu teklifi kaydete koş değil yine. Tahlip yoluyla söyleniyor ha. Yoksa teklifi, وَظِعِهِ Bunu ayırması gerekirdi. Bazıları da ne yapmıştır diyor? كَالَهَا <gülüyor> <gülüyor> Aslında o sıhhattan manihiyete kadar olanları. Geri şimdi ittifak vardı zaten. Vücud ile başlayıp, İbahada veya kerahatta bitende ne var? İttifak var zaten. Onun dışında, sıhhat ile başlayıp manüiyet ile bitende bir sınıf var. O muhtelifu'l-sıhha olan kısımlarda şâfiilerin bir kısım onları kıldılar. Mine'l-ahkâmı teklifiye ki teklifi hükümlerden kıldılar ve emre-i hafî tarihi ve onları tarihin soktular neyle bir tamimin ihtiyâ. İhtidâyi genellemekle. Ne nasıl genelliyorlar onu? Mine ve zümmi ila hakikati'n-qaidi iz hariç o babı kaydına eklemeye gerek yok. İttibai sari tağunni diye ayırırsak o zaman bunların hepsi teklifi hükmün altına girer tağyit var. Teklifin altına girmez. Ancak adem-i luzum akaşı, şey, adem-i luzuma kadar teklifin altına girer, rukniyet diye başlayanlar da vâfî hükmün altına girer. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Şimdi fıkıra en yedî asemaraten ve yestesmiye minhâ etâlem ma'lûmeten ve lâ yecûzu ne en meyve sapmak ve kesin hem har talen ma'lumatan. O meyveden bir bir belli rutulları istisna ederek meyve satmak caiz değil. Garip bir ifade. Yani muhlak bir ifade. Onun için hidaye vahşilerinden Babati İlaye'sinde diyor ki: "Velem yubengindenle muradehu essemara taala'u için nakil." En semeraten mezzuzeten. Musallık burada Semaraten dedi ama ağaçlar üzerinde olan meyveler mi yoksa toplanmış ağaçlardan da yerde yığılmış su bura dediğimiz yığın meyveler midir maksat onu beyan etti. Ve bazı cevâhî Hazel kitap. Gene oradan okuyorum inayeden. Ennehum murâduhum mâkeme alem nakîd. Burada maksadı nedir diyor? Ağaç üzerinde olan meyvelerdir. Yoksa ağaçtan toplanmış da yerde bir yığın haline getirilmiş olan meyveler değildir diyor. Fakat buna lübat biraz itiraz edecek. Onu oradan okuyacağız. Ve ama bey'ul meddûf fecaizun diyor. Çünkü meddûf olan yani ağaçtan toplanmış yerde bir yığın haline getirilmiş ve deniyor ki adam satarken 5 rıtıl, 5 ölçek müstesna kalanı sana şu kadar paraya sattın. Adam da aldım derse bu akit Peki bizim metindeki konumuz olan nedir? Ağaçlar üzerinde meyveler var. Satıcı diyor ki bu ağaçlar üzerindeki meyvelerden iki rıtıl müstesna, iki ölçek müstesna, rıtıl o, dönemde, o dönemdeki bir ölçek, iki ölçek müstesna kalanı sana şu kadar paraya sattım. müşteri de aldım dese bu akı cahil değildir diyor. Metindeki meselemiz bu. Gerçi istilaf varında ama şu anda söylediğince cahil değil. Neden? Lennel bakiye badel istisna, çünkü istisnadan sonra kalan meçhulun, malum değildir, bilmiyor. Ağaçlar üzerinde meyveler var, iki ölçek müstesna kalan meyveleri sana şu kadar paraya sattım diyor, müşteri aldım diyor, kalanların ne kadar olduğu, kaç rıtım olduğu belli mi? Değil. O zaman bu akit nedir? Caiz değildir. Ama bifilâf-i mâ ilestesnâ muayyenen Muayyen hurma ağaçlarını istisna ettiği zaman bu onay kırılır. Neden? Orada bilinmezlik yok da onda. Nasıl yani? Adam deşe ki bir bahçe düşünün, Hurma ağaçları var. Deşe ki bu bahçedeki hurma ağaçlarını şu kısım müstesna ağaçlarındaki meyveleri şu kısım müstesna ağaçları hatta diyelim. O da olur. Aynıdır çünkü bu kısım müstesna sana sattım dese, o da aldım de şakit olur mu? Olur. Neden olur? Bakınız diyor ki لِنَّ malumun bil بِالْمُشَاهَدَ Çünkü kalan ağaçlar bizzat müşahede yani bizzat görmek ile nedir? Malumdur. Meyveler ise malum değildir. Meyveler dallara yayılmıştır. O ise orada ne var? gene? bir bilinmezlik var. Böyle gidiyor şu an. Biraz sonra itirazlar başlıyor. Hidayet ve meşe aleyhizil muhtar, Muhtardı da bu görüşü benimsemiştir. Ve burhan-ı şeriat, vesab-ı şeriat, ve kalet ihtiyar ve sahih, bu zatlar hep bu görüşü benimsemiş ve ihtiyarda da sahih olan budur denilmiştir. Vakıyla layetim, ama denilmiştir kişiye estağfurullah, yetki uzun, denilmiştir ki böyle bir satış cayır. Yani adam bahçesindeki ağaçlardaki meyveleri satıyor, diyor ki, İki ölçekmiş sesna, bu meyvelerin, ağaçlardaki meyvelerin tamamını sana sattım dese, o da aldım dese, ikinci görüşe göre, kile göre, onun kailine göre ne bir vakit? caiz. Bunu söyledikten sonra ve kâlefe hu buna muhalefet etti. Yani kudurideki, kuduriye aslında muhalefet etti. Ve muhalefet etti. Kim diyecek? Enneşefî. Neşefî muhalefet etti. Neye hu? Hu dediği nedir? ''Hû'' dediği, ''lâ yecudan yebî asem aratem eyestesiye minhâ fâlem mâlûmeten'' Yani kuduri onu söylüyor değil mi? Kudûr'in ümmetli o. Ona muhalefet etti. Tebânil hidayet, hidayeye tabi olarak. ''Haytü kâle'' Şöyle ki diyor, ''Bâdâcik de mâfil kitâp, kitâp dediğin kudûrîdir.'' Kudûrîde olanı, neşetî cidrettikten sonra aynen şu ifadeyi kullanıyor. Kim? Neşetî şu ifadeyi kullanıyor. ''Kâdûr'' Meşayuh demiştir ki hadihi rivayetul, rivayetul Rivayetül Hasen Bu ifade önemli. Bu Hasan bin Ziyad'ın, İmam-ı Azam'ın talebelerindendir. Hasan bin Ziyad'ın rivayetidir. Hasan bin Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan yapmış olduğu rivayetlere nadir rivayet. Yani zahir-i rivayet değildir demek istiyor. Halbuki Hanefi Meşebi'nde fetva usulüdür ki zahir-i rivayet ile nadir-i rivayet karşı karşıya gelirse zahir rivayet tercih edilir. nadir rivayet değil. Dolayısıyla Nesefi, Kuduri'nin bu naklinin Hasan bin Ziyad'dan bir rivayet olduğunu söyleyerek Nadir-i rivaye olduğunu söyledi ve devam ediyor. Bu i̇mam uymam Taha'vi'nin de görüşülür. Adem-i Cevap yani caiz değildir. Amma ala zahiri rivayeti, Amma zahir rivayete rivayeye göre. Yani İmam Muhammed'in i̇mam Azam'dan yapmış olduğu ki elimizde o kitapların hepsi de var şimdi o altı eser. Biliyorsunuz onları. Canul Sabir, Canul Kebir, Siyeri Sabir, Siyeri Kebir, Meftuk ve Ziyadat. Bu kitaplardaki İmam Muhammed'in hepsi. Bu kitaplarda İmam Muhammed'in i̇mam Azam'dan yapmış olduğu ne var? Rivayetler var. Bunlara da zahir rivayet edilir. İşte diyor ki şimdi burada nesefî, Kudurinin metinde söylemiş olduğu Adem-i Cevaz, bu tabi cahil değildir demişti, değil mi? O Adem-i Cevaz, Hatem Bey Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan yaptığı rivayettir. Yani nadir rivayettir? Peki zahir-i rivayet nedir? Diyor ki, ben emma zahiri rivayeti zahir-i rivayeye göre fe yenbagi en yecuze cahil olması gerekir. İfade etmektir. Bakınız zahir-i rivayeye göre bir de. Ha, o zaman bu ifade fıkıh kitaplarında Zahir-ül rivayeye göre caiz olsa gerektir ifadesi ne zaman kullanılır? Zahir-ül rivayede bu hususta caizdir diye bir ifade yok. Bir ibare yok. Ancak Zahir-ül rivayede İmam Muhammed'in İmam-ı Azam'dan yapmış olduğu nakillere bakıldığı zaman da onlara bakıyoruz, inceliyoruz. Bizi nereye götürür bu? kıyas ediyoruz biz diyoruz ki ceva, bu cevaba götürüldü. Böyle olursa, ibaret-i olarak değil de, böyle anladığımıza kıyas ederek çıkarırsak fetvayı, o zaman zahir-i rivayet diyemeyin. Ne derece? İşte feyallazi en yecuze deniz. Oldu mu? Bir tekim öyle demiştir. Neden? Peki niye cahil olması gerekiyor? Çünkü diyor, lenel asla kaide. Bize bir kaide veriyor şimdi. Bu fıkıhta bir kaide. Nedir bu kaide? Enne ma yecuzu iradil abdi aleyhim infiradihi yecuzu istisna umminel abdi. Kaide bu. Ne diyor? Enne ma yecuzu iradil abdi Bir şey ki ahdi onun üzerine kurmak, irade etmek caizdir. O dediğimiz şey ne oldu halde bin firadihi? Tek başına oldu. Bir şey ki ahdi tek başına onun üzerine irade etmemiz caizdir, o zaman yecudu istisnauhu minel ahdil. O şeyi akisten istisna etmek caizdir. Misal veriyor açıklayalım. Bey'u kafizi min subratin caizdir. <gülüyor> bir yığın buğdaydan bir ölçek buğdayı satmak caiz midir? Caizdir. Öyleyse bir yığın buğdaydan bir ölçek buğdayı istisna ederek kalan buğdayı satmak da caizdir. Cevaza buradan geliyorlar. Bu kaydeden geliyorlar. Diyorlar ki şurada bir buğday yığını olsa adam dese ki bu buğday yığınından iki ölçeği 10 ytl'ye sana sattım. Sen de aldın dese, bu caiz midir? Caiz. Ha bir şey ki yani iki ölçek buğday. Ahli onun üzerine müstakillen getirmektedir. Caizdir. Evet caizdir. İki ölçek üzerine kurduk yaptık. O zaman iki ölçeği başka bir akitte istisna etmenin ne olması gerekir? Cahiz olması gerekir. Kuraldır bu. Dolayısıyla o yığın buğdayı kişi satarken iki ölçek müstesna, kalanı sana şu kadar paraya sattım derse ne olması gerekir? caiz olması gerekir. Bu kaidedir ha. Mesela adam deşer ki, bu cariyeyi karnındaki yavrusuyla beraber sana şu kadar fiyata sattım. Şey, karnındaki yavrusu müstesna, Cariyeyi sana şu kadar fiyata sattım, müşteri de aldım deşe bu akit fahşıttır. Neden? Çünkü o karnındaki yavrunun sadece onun üzerine akit irade etme caiz değildir. Yani bir kişi şöyle bir satış yapamaz. Bu cariyenin karnındaki yavruyu sana sattım diyemez Ders akit fahşı olur. Ha madem ki onu müstakillen satması caiz değil, zıttını söylüyorum bu mukayideni, o zaman onu akitte istisna etmesi de caiz değil. Yani cariyeyi sana sattın, karnındaki cenin, yavrum istisna. o zaman bu da caiz değil. Zıddı da bu. Peki. peki daha istisna, uhu, istisnası da böyledir. Yani kapıcım, cahitim, bir yılın buğdaydan bir ölçek buğday satma caizdir. Öyleyse tekez aynı şekilde caizdir ne? i̇stisna ohu, o bir hafizi istisna edip kalanı satmakta nedir aynı şekilde? Caizdir diyor. İntihar, tasrih oradan almışlar. <gülüyor> Haletül fetr. Ama fetül kadir de diyor ki mübarek Kemal i̇bn Humam o bir şey dedi mi orada herkesin durması, düşünmesi gerekir. <gülüyor> Çünkü müktehiddir. Müktehid bilmez eledir Kemal İbn-i Humam. Tabakatül Tuhada. Ne diyor orada? Latemül Cevaz. Bu söylemiş olduğumuz alışverişin metinde diyoruz ki la yezan yedi atlamaratenleyetet yeminha falan. Malumeten, bu Adem Cevaz caiz olmama akıyetli bir medhedin -imam. imam. ı Azam'ın medetine daha uyan. Neden? Çünkü bir sayfayı çevirirseniz göreceksiniz. Orada bir diyordu ki kuduri'de memba asubate paan imtulla qafi'in bir dirhemin bir kimse bir yığın buğdayı satsa, her kafiz bilir hem diye, bu satışta akil sadece bir kafizde caiz olur, kalanlarda caiz olmaz demiştik. Niye demiştik bunu? لِتَعَذِرِ سَعْتِيْلَا كُلِّهَا لِجَهَالَةِ diye Çünkü satılan malın miktarı kaç ölçek olduğu, satış anında ne değildi? Malum değil. İmameyne göre nasıl olsa ölçecekler onu, sonuçta malum olacak diye caizdir diyor? Ama i̇mam malumiyet olmadığından caiz değildir diyor. Orada malumiyet olmadığından cahil değildir diye İmam-ı Azam'ın burada da ne demesi daha uygundur diyor Tevali-i burada da cahil değildir demek daha uygun olur İmam-ı Azam'ın görüşüne göre diyor. Neden? Çünkü burada da bilinmezlik var. Nasıl? Şurada bir yoğun oday var veya ağaçlar üzerindeki meyve fark etmiyor aynı şey sonuçta. İki ölçek müstesna kalanı sana şu kadar sattım. Kalan ne kadar belli mi? Değil. Çünkü ölçek istisna ediyorsa kalan da ölçek üzerinden satılıyor demektir. Yine gelen budur bu durum satışta. Onun ölçek olarak miktarı belli mi değil? Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın görüşüne uygun olan hangisidir diyor Ademi Cevap. Peki. Yani ne demek istedi kemal fi ne şeyin yaptığı zorun doğru değildir demek istemiştir ha. Ve kelebe bey hem bakki bin siradiha tek başına Buğdayı satmak. Nerede olan buğday? Hante olan buğdayı başağıyla beraber değil, münseriden sadece buğdayı satmak nedir? Caizdir. Vel baqilatin Kabuğu içerisinde olan baklayı sadece baklayı kabuğuyla beraber değil, onunla satak, o ayrı bir şey zaten. Sadece baklayı satmak nedir? O da caizdir. Ve kedel pirinç de böyledir ve simsim susam da böyledir. Yani bu da bir kabuk içerisinde oluyor bunlarda. Onun kabuk içerisindeyken sadece buğdayı, kabuğu değil. Pirinç e, buğday, pirinci değil. Buğday başak içerisindeyken sadece buğdayı o dışındaki eee samanı değil. Çünkü biraz sonra saman tabiri kullanacağız. Ve bunun benzerlerini o şeyin içerisindeyken, kabuğunun içerisindeyken o içinde olanı katmak nedir cahil? وَالَلْبَاجِعِ Satmak cahiz olunca, diyelim ki adam dedi ki şu buğday başaklarının içindeki buğdayları sana şu kadar paraya sattım o da aldım deser Oldu mu akit cahiz mu? Peki ne yapılması gerekiyor? E satıcının sattığı malı teslim etmesi gerekiyor. Satıcının sattığı malı teslimi nasıl olacaktır? Başaklardan o buğdayı çıkararak olacaktır değil mi? Onun için diyor ki وَالَلْبَاجِعِ Satıcı üzerine vaciptir. Onun görevidir. Müşterinin değil. Ne? İhracı Huyu nereye gönderiyor? Meskura. Geride oday dedik bu odaya. Pirinç dedik pirince. Ne dediksek hepsine gider. Tabuk içerisinde olan. Onun çıkarması ve müşteriye vermesi lazımdır. Ama ayrıca velil müşteri el -hiyar. Müşteri içinde ne vardır? Muhayyirlik vardır. Buna nasıl bir muhayyirlik derler? hal muhayyirliği. Çünkü başak içerisindeyken müşterinin tahminine göre fazla olabilir. Başaktan çıkarıldığı zaman nedir? O tahmininden çok daha az da olabilir. Dolayısıyla keşful hal onlar kabuklarından çıkarıldığı zaman hal ortaya çıkacaktır. ve hal ortaya çıkınca o zaman müşterinin tahminleri tutmayabilir. O zaman müşteri zarara uğramasın diye fakihler ne diyorlar? Müşteri muhayyede diyorlar. Buna keşful hal muhayyede denir. İnşallah bunlar sana zaten o hıyarat babına gireceğiz. Ve hâsa bu cevap tabii ki hılâfı cinsine taktığı zamanlar. Yani başakların içerisinde olan bu yiyum buğday var burada. Aynı şekilde şurada da başakların içerisinde olan bir buğday var. Veya hatta buradaki buğday başakların içerisinde değil sadece buğday. Deci ki bu buğdayı o olan buğdaya sattım, o da aldım bir şey olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Ve illa la yoksa olmaz. Niye olmaz? İhtimali riba, faiz ihtimali var. Çünkü cins cinse satıldığı zaman hem peşin hem de eşit olma zorunluluğu var. Burada eşitliğin olması pek mümkün değildir. <gülüyor> ve inama batale bey'umma fi temrin ve kubnin ve darrin lama ala hıttati şimdi letneşir mürettep yapıyor Minneven vahaddin veledeni ve tibbin bir letneşir mürett mürettebi katarak birbirle okuyalım da rahat anlayalım ibareyi nasıl bakın beyne mabatale batıldı satış batıldı ne batıldı beyu o şeyi satmak ki o şey nerededir fi temrin hurmanın içindedir hurmanın içinde olan şey nedir ileriye geçiyorum Minneven çekirdek Hurmanın içindeki çekirdeği satmak batıldır. Ve pamuğun içinde olanı satmak da cahil değildir, batıldır. Pamuğun içinde olan nedir? Habbin, tohumdur. Bu bizdeki pamuklar değil, hatarlıdaki pamuktan bahsediyoruz. Ve lel'in, hayvanın memesi içerisinde olanı satmak da cahil değildir. Hayvanın memesi içerisinde olan nedir? Lebenin, süttür. Yani bir adam dese ki, şu inek var ortada bir tane, diyor ki şu ineğin ben eşimde geçir sana şu kadar paraya taktım, o da aldın dese şey olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Onun hakkında özellikle konuşayım. Çünkü piyasada tatbikatı olan odur. Niye olmaz? Bir, iki şey söylüyorlar. Bir, o lakin memedeşlik yoktur, belki de şişkinlik memedeki başka bir arızadan dolayıdır. İki, siz Memedeki sütü sattım dediğiniz anda memede olan sütü sattınız. Halbuki bu süt an be an memeye inmektedir. Siz onu alana kadar belki de daha ne olacaktır süt inecektir. Halbuki onu satmadınız siz. Satmadığınız şey ona karşılık. Ondan dolayı da gelmiştir. İki şey söylüyorlar. dola. O kitnin bu da nedir? Ramadan alim alim alahin pakin. Bu tay düşerinde e ''Ve <gülüyor> mâ ''Buğday yücenin olanı sana sattın?'' ''Buğday yücenin ne olanı de, ''Samandır.'' ''Tibnin'' diyor, o yani saman. Bu satışların hepsi nedir diyoruz? Batıldır. Neden batıldır? ''Li ennehu yani li enne kulle minhum'' Bunlardan her biri kurmanın içindeki çekirdek, vemenin içindeki süt, e, pamuğun içindeki hap yani tohum ve e, samanı kap, kaplayan ne? O samanı diyorum. Buğdayı kaplayan saman Bunların her biri nedir? Madhumun bunlar yok kabul edilmektedir. Eğer yok kabul ediyorsa, olmayan bir şeyin satışı neydi zaten? Bahtul idi. Ondan dolayı bunlar batıldır diyor. Öfte itibarıyla. Ve kim bir malikaneyi fatırsa, satılan o malikanenin satışına girer? Ne mafatiqu ahlakıyla? O malikanenin darın kilitlerinin anahtarları da satışa girer. Ahlak kilitler demektir. Mefatih anahtarlar demektir. Biliyorsunuz bir kapıya bitişik olan kilit vardı bir de asma kilit vardı. Değil mi? Evet. O kilitlerin anahtarları satışa girer mi? Girer. Kilitler girer miydi? Kilitler zaten girerdi. Onlar neydi? Kapıya zaten. Bonte edilmişti onlar. Onlar girdiği gibi nesi de girer? Anahtarı da satışa girer. Ya. Neden yenmeho girdi kulu değil? Al aklat. Çünkü darın faticine aklat anahtar girer mi girer? Niye girer? Liyemeho çünkü anahtarlar murebbetin değil ha darat edilmiş bitişdirilmişdir kapı. Niye lil limbaka kalsın diye ver mi anahtar ise girdi kulu değil bile O kilidin faticine girer niye liyemeho? Çünkü anahtar bir menzileki bazıhi o kilidin bazısı mesabesindedir. Madem ki kilit satışa giriyor, kilidin bazı kabul edilen anahtak da satışa girer. İzalim tepevhih, ayrıca o anahtak kilit ile faydalanılmaz, du bidunihi, Anahtar olmazsa kilit işe yarar mı? Zaten onun için diyor. Hidayet. Şimdi ikinci bir konu, bir üçüncü konu daha var. Yani bugün yahu hıyar geleceğiz inşallah. Ve ucretül keyyân vel veznâ, vezdân vel addâd ve zerrâ ve nakidis semen al vahid Öcretü keyyar ölçenin ücreti hani diyelim ki çok bir buğday var böyle bir hangar dolusu buğday var bu buğdayları sana şu kadar paraya ölçeyi bir liradan şu kadar paraya sattın imameyne göre tamamında akicayi değil mi? dicai Hatta İmam-ı Azam'a göre mecliste ölçerlerse gene akit hepsinde caiz olacak. Başlangıçta bir ölçekte caiz olsaydı bile. Ha demek ki ölçülecek bu. E çok fazla onun için ne yaparlar? Onu ölçecek, işçi tutarlar. Ama o işçiye de ücret verilecek. O ücretin satıcı mı verecek? Müşteri mi verecek? Konuluyor. O bir tür kenyal, kenyal keyleden, ölçen, o tuttukları işçi ölçüyor o buğdayı onun ücreti, vel vezzan tartanın ücreti eğer tartılan bir mal ise bu satılan var. Vel eğer sayılan bir mal ise sayanın ücreti. ve zerra' eğer metre ki o zaman zerra kim idi? arşın ile ölçen kişi demek. O zaman arşın vardı metre yok. 60 santimdir bir arşın. O zerra arşın ile ölçen kişinin ücreti neyi ölçen neyi tartan değil mi? Neyi sayan? Bil mebi'i. Daha kimin ücreti? Ve nakit istemen bu geride geçmişti. Nakit kelimesinde söylemiştik bunu. Nakit-i semen günümüzde pek yok. Nedir o nakit-i O dönemdeki paralar altın ve gümüşler olduğundan dolayı onların bazılarında altın karışımı fazla bazılarına düşüktü. Karışımı fazla olana cengit, düşük olana radiy derler. İşte o paranın cengit ve radisini ayırt eden kişiye de nakit derlerdi. İşte ona nakidin ücreti anel bâ'i'i satıcıya Nakide kadar olan geridekileri anlamak kolaydır da parayı müşteri verecek. Neden onun nakledenin ücretini satıcı verecek? Onu anlamak biraz zor. Diğerleri belli. Çünkü adam ne satıyor? Buğday satıyor. Satıyorsa teslim ona ait. Ne yapacaktır? Onu ölçecek olan ne olur? Tutsun bir adam ölçtürsün versin. Yani burada müşteriyle bir alakası yok bunların hakikaten. Veya da metreyle ölçülen bir mal satıyor, kumaş, e, tutsun bir adam ölçürsün, versin, parasını da o versin. Müşteri değil, çünkü teslim kim ait? Malı teslim, satıcıya ait. Ama parayı teslim, müşteriye aittir. E, o zaman bu paranın ceyyid ve rabisini ayıran nakidin ücretini neden para e, satıcı veriyor da müşteri veriyor? O biraz muhlaktır, onun üzerinde zaten konuşacak vel vel vel Ölçmek, tartmak, saymak, zerk. Zira ile ölçmek, teslim. Bunların her birine Bunların her birinden teslim için ayrılık yoktur. İlla yapılacak. Ve o teslim ise gibi, satıcı üzerinecik. Ve hem men bak ona izah. Çünkü o biraz karışık gerisin. Hepsi aynı konumda. Ama nakit meşelesi, yani paranın ceyidini radişinden ayırma meşelesi farklıdır. Ama nakit nakit etme ise burada cikredilen rivayet İbn-i Rüstem An-Muhammed. İbn-i İmam-ı Muhammed'den olan rivayetidir. Neden? Çünkü nakit yeku nubadet teslim nakit neden sonra olacaktır? Teslimden sonra olacaktır. Bu teslim hangi teslim? Müşterinin parayı satıcıya teslim etmesinden sonra nakit işlemi olacak. Madem ki ondan sonra olacaktır. Para kimin elinde? Satıcının Kesinlikle. elinde. O zaman nakit gari de otursun. Nakidi de otursun. Deniyor. Ve bir rivayet İbn-i Sema, İbn-i Sema'nın An-ı İman Muhammed'den rivayetine göre, Alel-Müşteri, nakidin ücreti müşteri üzerine biraz da makul olan kişiye ne geliyor bu görüş geliyor. Abi. Neden? Yani o çünkü müşteri ihtiyaç ile teşkîm edilecek dil mukadder, Akitte takdir edilen cengit parayı teşkim etmeye ihtiyaç duyan kimdir? E, müşteridir. Öyleyse paranın cengit radyum olduğunu ayıracak olan kişinin ücretini de müşterinin ödemesi lazımdır diyor. Ve geride tu e, kaliteli olma, tu rapu nakdi cengit olma yani nakit ile bilinir. Yani o nakidin yapacağı nakd işiyle bilinir. Kemayyubafu bil kadru bilvecdi. Nitekim miktar tartmayla biliniyor değil mi? O zaman bu paranın cehidi, cevdeti de neyle bilinecektir? Nakd ile bilinecektir. O zaman bunun karşılığını müşteri yapmalı. Dolayısıyla beyek bu mu? Bu nakit olur kim üzerine aleyhi? Müşteri üzerine olur idaya veki tafriq kale muhit ve ucratun ve vekil semadi naqidin ücreti parayı tartma ücreti o zaman para tartma işi de vardı onun ücreti, ya bu altın gümüş neti gibi altın gümüş takılır para olsa bile demek ki bazılar o şekilde kullanıyorlar o zaman tartma ücreti alen müşteri müşteri üzerinden ve ve sahih sahih olan budur. Kâle Kâd-ı Han ve sahih ennehu yekûnu alel-müşkerîdir. Ala kulli hâl, ister tatsın, ister nakdeçin, her halükarda müşkerinin bu ücreti ödemesi lazımdır diyor Kâd-ı Han. Vâ temedehü ha enneşefi, neşefi'de bu görüşü benimsemiştir, itimal etmiştir. Ve ucretu vezdânitsemen alel-müşkerîdir. Bunu metin ne getirdi demiş, şeride de vahis yaptık ama metin ayrı tabii ki. Parayı tartanın ücreti alel müşteri. Niyelima beyanla beyan ettik ki emnehu müşteri huvel muhtadi ila teslimit hemen. parayı teslim etmeye ihtiyaç duyan müşteridir. Başkası değil. Öyleyse onun tartma işlemi için bir tartışı tutulacak ona da ücret ödenecekse o zaman bunu müşterinin ödemesi gerekir. Ve bil vezni yetehaq kapı teslim. Tartma ile de ne olur? Teslim o zaman tahakkuk eder diyor. Peki, son konuya giriyoruz bugünkü derste. وَمَا عَسِلْعَةً حَضُرَةً غَيْرَ مَشْغُولَتِينَ Kim bir eşyayı, bir malı satarsa, o mal hangi halde? حَضُرَةً, huzurda, satış meclisinde. غَيْرَ مَشْغُولَتِينَ Herhangi bir kişinin hakkı ile de meşgul değil. Veya satıcıya ait başka bir mal ile de meşgul değil. Mesela bir araziyi satıyor, yüz metre karelik, içerisinde de var odunlarını yıymış, böyle değil. Hiçbir şey yok onda yani. Öyle arazim çıplak vaziyette duruyor. Böyle bir malı satarsa, nasıl satarsa, bir temenin halin, peşin paraya satarsa, قِيْلَ <gülüyor> müşteri, Müşteriye denilir ki, itfa السَّمَنَا اَبَّلًا <gülüyor> Önce sen parayı ver. Okumadan isterseniz meselelerin bir tasvirini yapalım. Yani fıkıhçılar meseleye şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki, bir alışverişte satılan mal tahin ile taakkim eder. Ben diyorsan ki bu rahleyi sana 10 YTL'ye sattım, sen de aldım diyorsan, akitten sonra ben sana ancak bu rahleyi verebilirim, başka bir rahle veremem. Niye? Çünkü ne bir satılan mal tajin ile belirlemeyle ne olur belirlenmiş olur. Ama paranın özelliğine bir tajin ile tajin etmemesidir Mesela ben de şemki 10 YTL var elimde ve gösteriyorum sana. Şu 10 YTL ile o çantayı satın aldım desen, sen de sattım desen, bu 10 YTL'yi değil de cebinden başka bir 10 YTL çıkarıp sana versen, sen o parayı almak zorundasın. Niye? Çünkü para akitlerde tahin ile ne yapmaz? Değil tahin etmez. İlla onu verme zorunda değil. Ama O değerde olanı verecek ama onu vermek zorunda değil. İşte buradan hareketle diyorlar ki, eğer bir kimse bir malı peşin olarak satıyorsa, ve bu mal hazır hem de bir şeyle de meşgul değilse o kayıtları inceleyeceğiz. Biz o kayıtlara girmeden sadece meseleyi anlatalım. Bir kimse bir malı peşin paraya satıyorsa, mesela ben dedim ki Burakleyi sana 10 ytl'ye peşin olarak sattım, sen de aldım dedinse burada yapılacak işlem şudur. Önce satıcı müşteriye ver parayı diyecek. Müşterinin satıcıya şunu deme hakkı yoktu. Yo, ben parayı vermem. Evet, hâlen bana malı bir ver. Bu hakkı yoktur. Neden yoktur? Çünkü müşterinin alacak olduğu mal akitte zaten ne oldu? Tağün etti. Keşin bunu alacak bu arada. Bakar veremem onu da. Sen ver sen de olur. Peki, müşterinin alacağı mal tağün etti de, benim alacağım para tağün etti mi? Hayır etmedi miktarı belli ama paranın kendisi tayin etmedi. Neden? Biraz önce söyledik. Para akıtte tayin ile tayin etmez. Nebi tayin eder ama para tayin etmez. O zaman madem ki müşterinin alacağı mal tayin etmiş belli bir maldır satıcının alacağı parayı da bir tayin etmiş hale getirelim. İkisi eşit konuma gelsin önce. O da nasıl olacaktır? Müşteriye diyeceğiz ki şu satıcıya parayı bir ver. Satıcı parayı kabz etti mi? Ha, kabul bile tayin etti. Para şimdi tayin etti. Dolayısıyla para tayin etti, mal zaten tayin etmişti, eşitlik sağlandı. O zaman ondan sonra satıcıya da malı teslim etlenilecektir. Meşele budur, bu meşeleyi anlatıyor şimdi bize. قِيْلَ <gülüyor> لِلْمُشْتَرِي Peşin parayla sattı bir malı, tabii ki hazır ve meşgul olmayan bir malı. قِيْلَ Müşteriye denilir <gülüyor> ki, اِتْفَعِ سَمَنَا Öncelikle parayı sen bir ver. Niye? لِيَنَّ حَقَّ müşteri Bak ne diyor? Müşterinin hakkı çünkü تَعِيَنَةٍ مَذِيرٌ Satılan malda taayyün etti belirler. Müşteri misalimize göre bir önceki misale göre neyi alacak? Bu rahleyi alacağız. O taayyün etti. فَيَتَقَدَّمُوا <gülüyor> دَفْقُسْتَمَنُ Öyleyse paranın verilmesi öncelik kesteler. Niye? لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَايِعِ بِالْقَبْزِي Parayı teslim almayla satıcının hakkı da ne olsun? Taayyün etsin. Dolayısıyla ikisinin hakkının taayyününü bir sağlayalım önce. Bu da nasıl oluyor? Müşteri parayı verecek, satıcı onu teslim alacak. Ha, parası taayyün etti. Mal zaten taayyün etmişti. E şimdi de satıcıya malıver denilecek. Ya mesmenel la'i ta'yinı bitagin kabler kabdi çünkü para teslim almadan önce ta'yin ile ne olmaz ta'yin etmez biraz önce anlattık onu Kayyetne şil ate bil hadir ve gayre bir yukarıda number axil kudurinin ibaresinci şarih meydani ise şartla ne diyor habu aten gayre diyor değil mi şimdi şarih diyor ki biz kayıpladık Nasıl kayıtladık sil ateni, Hazır eten, gayre meşgul etin diye kayıtladık. Niye? Çünkü satılan mal gâib ise, yani akit meclisinde değil başka bir yerde ise, en veya adam araziyi sattı ama üzerinde neçi var? Eşyaları var, odunu var, suyu var, buyu var. Böyle ise, Müşteri parayı verme ile emrolunmaz. Ne vakte kadar akit peşindir ağa gelen. Ne vakte kadar hatta yokları simat. Satıcı o eşyayı sattığı eşyayı hazır edinceye kadar gayb içe huzurla getirinceye kadar ev er yusur ya Veya dedik ya huzurdadır ama mezkuldur odun var aracı satılı, onu boşaltıncaya kadar müşteriye parayı ver delinmez. Evet satıcının bunları yapması lazım. Ondan sonra müşteriye parayı ver delinmez. bu bir kıtadır şimdi. Ve kaydetmenin bilhali. Şimdi bisemenin hâlin değil mi, peşin paraya satarsa dedik, bir eşyayı böyle yapılır, vadeli satarsa ne olacak? Vadeli satarsa zaten vadeli, vade nerede olur? Malda değil, parada olur. Malda vade olmaz ha, parada vade olur. O sadece istisnai olan selam gibi birkaç akittir. Onun dışında vade nerede olur? Vade parada olur, malda olmaz. وقد تمنى بالحال peşin paraya satarsa dedik. Niye? Lan o izakane Eğer bu satış vadeli bir satış olursa la bayu. Satıcı malik olamaz. Neye? Men atil aki. Şılayı vermemeye. Ne Yani sattığı malı verme. Hem vadeli malı satıyoruz, hem de veremiyoruz malı. Yok öyle bir şey. Buna malik değildir. Peki niçin mene men diyor? O men'in kaygımız yok ya niye men, men yapıyor yani vermiyor malı? E, li kabzihi, parayı teslim almak için veya da müşteri malı teslim alsın diye. ama buraya daha uygun oldu. parayı teslim almak için o malı vermemeyi vermemeye malik değildir zaten vadeli para onun için bekleyecek vadeli malı vermesi vermezse ne olur hem para vadeli hem mal vadeli olur neha rakibullahi sallallahu aleyhi ve sellem anbey bilkar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zimmette olanı zimmette olana satmayı yasaklamıştır. Yani hem mal vadeli hem para vadeli. Yok böyle bir akıt. Ancak dediğim gibi kıyas bu. Bazı üstisnai durumlar var. Onlar ayrı şeydir. O geri geldi okuyacağız. Selam akdı gibi veya Selem'de yok da bu istisna aksi gibi. Sipariş akıplerinde var göreceğiz onu. Niye? Yani iktidâ el-ecel. Yahu zaten vadeli satışta sürenin başlaması min qabd-i Müşterinin satın aldığı malı teslim almasından itibaren. <gülüyor> süre ne zaman başlayacak? Müşteri malı teslim alacak, vade o andan itibaren başlar. Dolayısıyla satıcının malı vermiyorum deme, deme diye bir durum olabilir mi? Olamaz. Yoksa süre başlamayacak. <gülüyor> Kemal Marruf. Reyzade müşteri. Müşteri parayı verdi. Birileri Bu sefer satıcıya denir ki sen de o satılan malı teslim et. Niye? Çünkü satıcı meleket mene bil Teslim alma ile paraya malik oldu mu? Oldu. O zaman teledi Satıcıya ne oldu? Gerekti. Teslim olmediyim. Sattmış malı da müşteriye teslim etmesi. Gerekti bu sefer. Gerekli oldu. Çünkü biz parayı teslim almasıyla ile Taayyum konusunda, hakları konusunda eşitliği sağladık mı? Bitti. O zaman teslim etmek zorundadır. Onun için lezim ettik. Burası da öyle. Hakikaten böyle peşin bir satış yaptılar. Biz satıcının hangi hakkı vardır diyoruz. Parayı alıncaya kadar sattığı malı elinde tutma hakkı vardır diyoruz. Evvela bir paramı ver, ondan sonra malı vereyim diyelim. Ama bu hakkını kullanmadı. Tuttu, malı teslim etti. Parayı da alamaydı. Malı teslim etti parayı da alamıyorum. Ya madem parayı alamıyorum öyleyse sen malı bana ver parayı verdiğin zaman alırsın diyebilir mi? Diyemez. Hakkıydı düşürdü hakkını. Verdi. Onu söylüyor şimdi bize diyor ki Eğer satıcı peşin sattığı malı daha parasını almadan teslim ederse Kablere kabliz ki. Parayı teslim almadan önce malı teslim ederse satıcı lentelehu, <gülüyor> o satıcı için yoktu da yen <gülüyor> o teslim ettiği malı medeni için geri alması diye bir şey yoktu. Alacağını alacaktır. alacak davasıdır bu. aten Bir kimse bir malı başka bir mal karşılığında satıyor. Bizim deminki yaptığımız tasvirler para karşılığında satmak. Bu rahleyi o çanta karşılığında sana sattım, sen de aldım dedi. Peki şimdi ne yapacağız? Hani para olduğu zaman da diyorduk ki, müşterinin hakkı taayyün etti, mebi'di. Ama satıcının hakkı, para tayin ile tayin et dediğinde taayyün etmedi diyor. Bunun adı mukayyata abdidir. Malım malla trampa edersek ne olacak? Bu rahleyi o çanta karşılığında sattım, sen de aldım dedim. Şimdi önce ben mi teslim edeceğim rahleyi, yoksa sen mi teslim edeceksin çantayı? Akıl ne diyor? Al, ver. Beraber. Çünkü haklar işit zaten burada öyle değil mi? Yani taahhün etmesi itibariyle haklar işi hale geldi. O zaman yapacakları iş biraz önce söylediğimizdir. Bu da onu söylüyor zaten. Sellimâ ma'an kîlelehumâ her kişine ve men bâ'an sil'aten bi el semenem bi temenin veya parayı paraya katıyor her kişinin hakkı da taahhün etmişti. Gene eşitlik var. Adem'i taahhünler bu sefer. O zaman satıcı ve müşteriye denir. Sellima ma'an beraberde teslim edilmendir. Niye? Liştiva'ihuma fit tayin, tayin meselesini değiştirler ve onun için. Şimdi teslimu sonra teslim yekun bir malı satıcının müşteriye teslim etmesi diyor. Bu teslim nedir? Şimdi teslimu yekunu bir tahliyeti. Tahliye ile nedir olur teslim? Tahliye ne demektir? Biraz sonra zaten işaret edecek. Bir de ben size Fethül Kadir'den bir nakip okuyacağım. Onunla bitireceğiz dersi zaten inşallah. Şu rahliyi sana 10 TL'ye sattım. Sen de aldım dedim. Al götür diyorum sana. İşte bu tahliyedir. Yani seninle mal arasındaki engelleri kaldırmam ve senin o malı alıp götürmeme, götürmene imkan tanımamın adı tahliyedir. Onun için burada da o ifadeyi kullanıyor, dikkat ederseniz. Takliyedir, yekunun bir takliye, teslim takliyeyle Nasıl bir takliye? Alâ <gülüyor> bir şekilde ki, yetemek kenu, müşteri imkan buluyor. Neye? Minel qabzi bilâ mâni'in ve lâ Bir engelley, benedici, bir engel olmaksızın müşteri o malı alıp götürmeye ne buluyor? İmkan buluyor. İşte o şekilde bir takliye olursa bu teslim sayı. Biraz önce verdiğim misal gibi. Neden? Yani çünkü tahliye, bu tür engelleri kaldırma mal ile müşteri arasında nedir? Hükmen, müşterinin onu teşkil almasıdır. Bu çok önemlidir. Mesela bir malı mağazadan satın aldınız. Adam al götür dedi size. Hiçbir engel yok, alıp götürebilirsiniz. Alıp götürmediniz, daha sonra gelir alırım dediniz. O arada o mal oradan çalınsa veya başına bir kaza geleceği bir tarafı kırılıp dökülse kimden gidecektir? Müşteriden. Ama bu olmasa olmasaydı, yani bu keşkim olmasaydı, satıcıdan gidecekti o. Onun için bu meselesi önemlidir. Ne maal kudreti aleyhi. Tabii ki müşterinin o kabza kadir olmasıyla beraber. Adam, Rabbim ki bir şey vermesin, zaten tekerlekli sandalye ile geçiyor. Al götür adam diyorum, ondan sonra alıp götürsün. Onunla alıp götürmeye kudreti yok. Ha yanında biri olsa al götür bir mana ifade eder. O tahliye, tahliye değildir demek istiyorum yani. Ha. Onun için burada levmal kudreti aleyhdi diyor. Müşteri kabzada ne olacaktır? Kadir olacaktır. Yani satıcı tahliyeyi gerçekleştirdi ama müşterinin de onu götürmesi mümkün değil. Değil ise o tahliye bir şeye yarar. Peki. Bila külfetin külfetsin. Ve tamamı hukiy haketi şeyhına. Şimdi Fetul Kadir'de ecnastan naklen şöyle bir ifade var. Bu teslimle ilgili. Ve fil ecnaz yu'teveru fî sohhatu teslim selâfetü mahânî. Teslimin sahih olmasında üç mana itibarı alınır. Bir, halleytü beynneke ve beynel medih. Satıcının bunu demesi lazım. Demezse olmaz ha tahliye. Dolayısıyla teslim de olmaz. Yani seninle sana satılan mal arasını tahliye ettim. Al götür demektir bu. En yekûnel nebihu bi, e, bi hadrihi. Huzuri'l müşteri, herhalde lafı yanlış yazdık oradan. Alâ sıfetin yete etâfîhî el-kûl min Bir engel olmaksızın alıp götürmesi ili husule gelecek bir şekilde müşterinin yanında o malın ne olması gerekiyor? Hadır olması gerekiyor. اَنْ يَكُنَا مُفْرَجًا meşgulin مَشْغُولٍ hakkı غَيْرِهِ Başkasının hakkı ile meşgul ol, biraz önce hani odun yığmıştır diyorduk ya, odun başkasına da ait olabilir öyle bir şey ile meşgul olmamış müfred ayrı bir vaziyette olacak ki onu alıp götürebiliriz. Peki. Velhamdülillah ve ne